Hicret meselesinde önemli olduğu için bahsediyorum. Darusülh, Darul Harp. Darusülh nedir? Yine kafir rejimin hakim olduğu ama insanların birbirini öldürme, birbirine tecavüzünün olmadığı bir yer. Mesela şu yaşadığımız topraklarda olduğu gibi. Darul Harp ise düşünün bugün Suriye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 o Müslümanların hükmettiği yerdir. Var mı bildiğiniz bir yer dünyada şu an? İslam diyeceğiniz? He? Var mı? Yok. Olsa bizim burada durmamız mümkün değil. Oraya gitmemiz gerekir. Evet. evet. Ama İslam'ın yaşandığı, Müslümanların çoğunlukta olduğu yerler yok mu? Var. Mesela bugün Suud'a İslam demeniz mümkün mü? Evet.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 ve Ahmed sahih bir senetle naklediyor. Evet. Allah Resulü Sallallahu ve tövbe kesilinceye kadar hicret kesilmez ve hicret kıyamete kadar devam eder diyor. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar tövbe de hicrette ne yapıyor? Devam ediyor. Bu muttefikun aleyhittir. Buhari ve Müslüm bunu ittifakla ne yapmıştır? Nakletmiştir.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 Başkasının korkusundan veya ümidinden Allah'ın korkusuna ve ona ümide nedir? Hicrettir. Yani Allah'a dönmedir. Allah Resulü ve Vesselam bu manada diyor ki asıl muhacir, asıl hicret eden insan Allah'ın yasakladığı masiyet saydığı şeyleri terk edendir. Diyor. Allah içkiyi haram mı kıldı Yapmayacaksın. Dedikodu gıybeti yapmayacaksın, hainliği yapmayacaksın, münafıklığı yapmayacaksın, mümin olacaksın eğer hakikaten hicret ettiğini söylüyorsan. Bazıları e, hicretin tamamen kalktığını, artık e, Mekke'den Medine'ye hicretin tamamlandığını, bundan sonra hicretin olmadığını söylemişlerdir. Hayır.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 Bunun delilinde demin tevbe kapısı kapanıncaya kadar hicret ne yapmaz? Kapanmaz meselesiyle e, zikrettik. Evet. İkincisi bidat belgesi, belgesinden çıkma. Şimdi evet. öyle ortamlar var ki tamamen e, bidatlar hat safhaya gelmiş. Mesela adam öyle bir yerdeki tasavvuf tamamen hakim. Öyle bir yerdeki işte mealciler hakim veyahut cebliyeler, müşebbiheler böyle bir ortamda İslam'ı bir insanın yaşaması nedir? Mümkün değil. Tekse hele hele anlatması mümkün değil. Öyle bir ortamda yaşayabileceği bir ortama Müslümanın ne yapması? Hicret etmesi gerekir. Yine haramın galip olduğu bir yerde yani helalı haramı ayırt edemediği bir ortamda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 onlar geldiler. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'dan diyet istediler. Bunun üzerine hangi ayetindi? Nisa Suresi'nin 97. ayeti ne yapmıştır? Ta baştan sonuna kadar inmiştir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onlardan ayrılmayı ve onlarla birlikte kalmamayı emretmiştir. Kim onlarla kalırsa o da onlardandır demiştir. Evet. Allahu Teala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 İlk Müslümanları Mekke'den nereye gönderdiler Allah Resulü? Habeşistan'a. Habeşistan 83 kişiyi Osman'ın ne yaptı? Ee, başkanlığında veyahut emirliğinde oraya gönderdi. Ve Habeşistan'a iki kere hicret olmuştur. Habeşistan'a neden gönderdi? Habeşistan kralı inançlı biriydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ruhur ettiğinde yeryüzünde e, bazı dinler vardı. Neydi bunlar? Hristiyanlık, Yahudilik neydi? Kitab ehlinin. Bunlar vardı. Ve onlar inançları gereğini yapmışlardı? Hareket etmişlerdi. Bozulduğunu bile bilen fazla insan neydi? Yoktu. Necasi de Necaşi de tevhid ehli insanlardandı. Ki Bukhari Müslümü veyahut Siyer kitaplarını okursanız oraya giden Müslümanların kıssalarını ve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 Necaşi ne yapmıştır? Orada Allah Resulü'nün kıyabında ve vesselamın e, nikahını kıymış ve yanında mihir olarak birçok şeyler ve kendi oğlunda katarak Medine'ye göndermiştir. Kimdir bu? Ebu Sufyan'ın iman edip de Habeşistan'a hicret eden kızı Ümmü Habibe'dir. Yani Ümmü Habibe annemizdir. Evet. Allah kendilerinden razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Habeşistan'a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 filmlerde, bilmem kitaplarda işte geldiler, örümcek bağlamış, işte yaban kuşu işte yuva yapmış gibi böyle hikayeler aslında yoktur. Ee, i̇şte gelmişti, yılan Ebu Bekir'in ayağını sokmuş, işte cehri zikir buradan gelmiş falan falan bunların hepsi uydurma meselelerdir. Kitap, sünnetle hiçbir alakası olmayan meselelerdir. Valla Resulü Aleyhisselatü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 Yere saplanıyor ve süreka yere düşüyor. Yine atına biniyor, at ayakları kurtuluyor, tam Allah Resulü'nü yakalayacak. Atı yere saplanıyor, süreka yere düşüyor. Allah Resulü dönüyor, diyor ki, ya süreka sana diyor, Kayserin diyor, som altından tacını vaat etsem bizi bırakır mısın? Süreka tamam diyor, dönüyor. O an müşrik bakın. Yıllar sonra Aleyhisselatü Vesselam vefat ediyor. Kaab bin Malik komutasında İran Farisiler fethediliyor. Ömer'in zamanında. Ve Süreyka o zaman tabi iman ediyor. Geliyor bakıyor. Kral kaçmış. Som altından tacını da başına ağırlık gelmesin diye yukarıdan bir zincir yapıyor. Orada kafasına oturduğunda tam kafasında duracak şekilde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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, miladi 622 yılında e, bu hicrete çıkmıştır. Biliyorsunuz 3 e, tür takvim esası var. Birisi kalktı. Şu an e, ikiye düştü. Hicri, miladi ve Osmanlı'nın kullandığı rumi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 Aralık hepsi sabittir. Ama kameri aylardaysa sürekli her ay ne yapar? Mevsimini değiştirir ve bir Ramazan ayı orucu yani 36 yıl yaşayan birisi yani bulaştıktan sonra senenin her gününde oruç tutmuş hale ne yapar? Gelir. Yani Allah hiç kimseye ibadette taşıyamayacağı bir yükünü atmaz, vurmaz. Eğer miladi takvim esas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 Ömer bin Hattab'ın zamanında olmuştur. Kendisi halifeyken e, İslam'ın başlangıcı yani takvimin başlangıcını peygamber Ali İslam'ı hicret olarak almış ve Müslümanlara da bunu ne yapmıştır? Emretmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Sizlere e, hicri takvimin aylarını sıralayayım. Hepiniz biliyorsunuz ama birinci ayı buharremdir. Sonra safer ve evvel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 ee, bu takvim esasında hasreten bilmemiz gerekiyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Amin. Doğruyu anlayanlardan ve hayatına geçirenlerden eylesin. Amin. Amin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike la illa ente, ve